Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ok, ok. Uğursuzluk inancı. Uğursuzluk inancının anlamı. Bu kuş kuşları... göğü diyoruz biz buna daha çok. Kitaplarda tıyara geçer. Tıyara, tayre uğursuzluk, mevus. Eh. Bu kuşları bir takım isimleri, lafızları, bölgeleri, kişileri uğursuz saymak demektir.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 Tiyare uğursuzdaki inancı bir şirktir. Tiyare bir şirktir, tiyare bir şirktir. Üç kere tekrarlıyor Allah Resulü. Şirktir, şirktir, şirktir. Bu hadis delil ona. Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur. Ama Allah onu tevekkül ile giderir. Ha, o zaman peki bak ne diyor? Bunu sahabeye söylüyor zaten Allaha Resulü. Aklına gelmeyen yoktur diyor kimsenin. Mutlaka insanın kalbine bir şey olur yani. Yani düşün bir adam geldi dükkana o, o gün işlerin kötü.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 Uğursuzluk hissine kapılmak çeşitli sebeplerden dolayı haram kılınmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır. 1- Uğursuzluk hissine kapılmakla zarar vermek, o işe güç yettirmek Allah'tan başkasına nispet edilmiş olur. 2- Allah'tan başkasına zarar verebileceğine dair itikadi da evet. ihtiva eder. 3- evet. Bu inanç sebebiyle kalp Allah'tan başkasına bağlanır. 4- evet. Bu inanç sebebiyle kulun kalbinde korku.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 Bu gizlilik ya hakikidir, bunu kimse bilmez. Bir tek Allah bilir, bir de Allah'ın bildirdiği elçileri bilir. Bunlar melekler, resuller. Ya da bu nisbi kayıptır. Kimilerine malumdur, kimilerine malum değildir. Mesela Ömer ibn-i Hattab'ın minberde birilerini görmesi gibi. Bu nisbi kayıptır. Bu kayıptan haber verme değildir. Çünkü tasavvuşlar burada şunu ayıramıyor ve bu, bu noktada deralete düşüyorlar. Hakiki kayıb ile nisbi kayıbı ayıramıyorlar bunlar. Halbuki geç, şimdi geçmiştekine de kayıt diyor mu Allah Azze Allah Azze ve Celle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 Bu adama göre o zaman geçmişteki kafirler de gaybı bilir olması lazımdı. Neden? Çünkü geçmişteki insanların haberine ne dedi Allah? Gayb dedi. E şimdi onlar onu yaşadı. Şimdi onlar gaybden haber mi verdi? Firavun gaybden haber mi verdi? Yani kendi yaşadığı dönemi mesela. Yok böyle bir şey. O yüzden e, hakiki gayb ile nisbi gaybı ayırt etmek lazım. Tabi burada kısa anlattık. Bu daha biraz geniş. İnşallah yere geldiğinde onu da anlatırız. Evet. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki göklerde ve yerde olanlardan Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Bak bu açık bir kere. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Demek ki bu umum. Ancak istisna var. O bu. halde gaybı Allah subhanehu'dan başka hiç kimse bilemez. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Eğer gaybı bilseydim ne yapardım? Hayırı arttırırdım. Bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Bilmediğini söyleyen Nebis Aleyhisselam. Kapı kapanmıştır, bitmiştir. <gülüyor> Nebis Aleyhisselam'a kapalıysa onun dışındakilere hayl hayl ederiz. Ancak o bazı Nasıl resullerini bir O nerede geçiyor? Bu mu? O dediğin hadis. E Ömer e, Ömer e, el-Hattab. Ayette, yok senin Nebi kuntu a'lemul gaybe les, les taksartu min el-hayr." Eğer ben gaybi bilseydim hayırı hayırda art e, hayra arttırırdım Riyadh. Kur'an-ı Kerim'de. Orada ayet mi anlatıyorsun da şu lan sözümü mü? Başka bir ayet de var ya, Yılmaz diyor ya, ben e, meleğin demiyorum, gaybın anahtarı da yanında demiyorum. Tabii. Yani. Sizden ücret de istemiyorum diyor ya, olur mu? Evet. Olur mu? Ya, bu ayet, benim söylediğim. Nerede geçiyor? Bakarız ona inşallah. Evet. Ancak o bazı Resullerini bir hikmet ve maslahat dolayısıyla gaybından dilediği kadarına mutlaliği kılabilir. Onları bundan haberdar edebilir. Evet. Allahu u Teala şöyle buyurmaktadır. O gaybı bilendirir.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 Mesela Allah Teala Kur'an'da diyor ki: "İyyake na'budu ve Bak, Allah Kur'an'da diyor ki, yalnız sen ayet yalnız sendeniz. Yani, yani bizim anlatmak istediğimizin kıssasını yapmış orada Keramim. Bunu ayırt etmemiz lazım, evet. Yani Allah'ın kendisini muttali kılıp haberdar verdiği kısmı dışında gaybtan hiçbir şeyi bilemez. Buradaki resul tabiri meleklerden de insanlardan da olan resulleri kapsar. Evet. Onlardan başkası da buna muttali olamaz.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 Allah'ın ilgili ayette istisna ettiği kimseler dışında gaybi herhangi bir yolla bildiğini iddia eden kimse yalancı bir kafirdir. Tamam. bir daha yok okay, Evet Geçen hafta e, şimdi fıkıhtan devam ediyoruz inşallah. Geçen hafta kaldığımız yerden. E, en son şöyle bir konu başlıyor olarak geçen hafta neler işledik. Onu bir söyleyelim. Tuvalete giriş adabı. Değil mi? Benim niyetim vardı. Normalde bugün işte kitap getirdim. Bir misafirim vardı. Onu bekledim. Ayrılamadım. Yoksa ben getirecektim. Dua kitabısı hepinize. İnşallah bir dahaki haftaya. Konu başlığı olarak tuvalete girince neler okunur? Onu işledik değil mi? Çıkınca neler okunur? Onu işledik. Çık, çıkınca ne okunurdu? Onu ezberlememiz lazım. Gufraneke <gülüyor> <bu> okunur. Gufraneke <gülüyor> derdik. Tamam. Sonra girerken hangi ayaklaydı? Sol ayakla çıkarken sağ ayakla dedik. Değil mi? Bunun mescitte de böyle tam tersi yapılır. Eee bunlar işledik, değil mi? Sonra işte boş bir mekanda olduğun zaman, yani böyle normal bildiğimiz tuvalet olmuyor, mekanlarda olduğu zaman nasıl davranırdı? Uzaklaşırdın, gizlenirdin vesaire. Yani e, hani bir şeyin arkasında bile olsan yakın olmaman lazım, uzak olman lazım. E, bu edeptendir vesaire. Evet ondan sonra işte yarıklara, kenarlarda bulunan deliklere pislenmemesi gereken ağaçlara, gölgeliklere vesaire, faydalı olan gölgeliklere, faydalı ağaçlara pislenmemesi ile alakalı. He. Bugün yeni mevzuyla başlıyoruz inşallah. Eee "Vela yestekbilu şemsen vela kemara." Güneşe veya aya dönmez demişti. Biz bunu demiştik ki bu racih değil yani. Bunun net bir delili yok bunda yani. Onların delilleri neydi hatırlayan var mı? Güneşe, aya neden dönemezsin de, diyenlerin. Allah'ın Diyorlar, ayetlerindendir. Allah ayetlerindendir diyorlardı. Biz de diyoruz ki yani her şey Allah'ın ayetinden. Yıldızlar Allah'ın ayetinden vesaire. Evet. Şimdi bugünkü yeni konu eee velayestekbilul kıblete ve la yestedbiruha. Ne kıbleye sırtını döner ne de önüne döner. Ancak Hanbeli mezhebi bir istisna kılıyor. Diyor ki eğer kapalı bir bunyanda olursan hariç. Bunyan yani işte bir binanın içinde olursan veya etrafı kapalı bir yerde olursan hani kıble ile aranda şey var e, örtü var bu örtü her şey olabilir. Normal örtü, ağaç, e, duvar vesaire ne olursa olsun araba vesaire deven, bineğin ne olursa olsun e, o hariç ama önünde bir şey yoksa senin önünde ve arkanda bir şey yoksa kıbleye ne sırtını dönersin ne de önünü dönersin diyor bu bu meselesi. Alimlerin en çok zorlandığı ve ihtilaf ettiği meselelerden bir tanesi. Bazıları demiş ki sadece sırtını sadece önünü dönemezsin, sırtını dönebilirsin. Bazıları demiş ki yok bu kapalı alanla açık alan fark etmez. Bazıları demiş ki yok fark eder. Bazıları <gülüyor> demiş ki orada böyle burada böyle ve meşhur altı görüş var. Bunların hiçbirini saymayacağız Allah alem. Direkt şey olan görüşü söyleyeceğiz. Allahu alem bu kapalı alanda da olsa, açık alanda da olsa ne sırtını dönebilirsin, ne de önünü dönebilirsin. Haramdır. Tercih edilen görüş bu Allah-u Ama diyelim ki evinizin şimdi tuvaleti öyle bir bina edilmiş ki. Mesela bizim evin tuvaleti bir 20-25 santim kurtarıyor elhamdülillah. Yani 20-25 santim kurtarıyor. Ama mesela bazı evler var ki tuvalet tam mesela şeye doğru yapılmış. Kıbleye doğru yapılmış. Burada alimler diyor ki burada hafif böyle hani dönme şansın varsa payın. Hafif dönme payın varsa şey yaparsın. Aksi halde mecbursun. Bir zararı olmaz inşallah. Çünkü Ebu Eyyub el-Ensari gidiyorlar bir bölgeye, o bölgede tuvaletler işte kıbleye doğru yapılmış. Orada ihtiyaçlarını gidiyorlar vallahi Allah Azze tövbe ediyorlar vesaire Burada mazeretten dolayı şey yok. Ama bunun dışında kapalı alan olsun, açık alan olsun. Ee, dönmek caiz değil. Evde olursa mazerete giriyor mu? En değiştirebilirsin. Tuvalet. Tuvaleti değiştirebilirsin. Ama yar şey var mesela. Yani değiştirebilirsen ne ala ama yani bir insana şöyle mükellef kılılmaz. Ya yani git illa uğraş evinin tuvaletini değiştir. Bilmiyorum hani Dönse diye bir hadis-i şerif var mı? Ya yok. Şimdi sen sen diye. hafif sen hafif tamam. döndüğün zaman kıbleden döndün mü? Biraz kurtardın mı, o senin için yetiyor. O ha şimdi bazı sahabe'ler de aralarında ihtilaf etmişler. Bazı sahabe'ler demişler ki hayır kapalı olursa mesela İbn Ömer de deveyi çö çöktürüyor. E, kıble döndüğü halde yani ciheti kıble olduğu halde e, e, ihtiyacını giderirken diğer sahabe onu uyarıyor. O diyor ki hayır diyor bu arada bir şey olduğu zaman bir zarar vermez vesaire. Tamam ama bazı sahabeler farklı söylüyor. Sahabeler arasında da ihtilaf var. Mesela Ebo Eyyub El Ensari demin söyledik. Binaya girdi halde tövbe ediyor yani. Hani binada bir kapalı bir alanda yaptığı halde. O yüzden sahabe arasında bile ihtilaf var. Meşhur altı görüş var. Altı görüşten üç tanesi güçlü. Tahkik ettiğinde sekiz görüş var. İki tanesi çok zayıf. Geriye kalan altı tane üç, altı görüş var. Altı görüşten de en güçlü üç görüş var. Bu üç görüş içinde de Allah-u Alem raci olan bu görüş. Allah-u alem. Bunun da delili ve la, ve la Ne büyük pislikle küçük pislikle kıbleye ne önünüzü ne de sırtınızı dönün. Sırtınızı da dönmeyeceğiz. O da yani kıble tam şu taraf, şu şekil olmaz yani. Bununki. Bu şekil olmaz. Veya ön dönmek. Caiz Şimdi bu e, bayağı e, insanların müşkülat çektiği bir mevzu bu özellikle veslesse babı. diyor ki Feida inkat al-bauluin asli Zeker. Yani sizden birisi diyor tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra idrarla alakalı küçük abresini giderdikten sonra, Kendi zekerini üç kere netreder diyor. Netir şu. Yani e, aslında çeşitli şekilde anlatıyorlar. Netrede. de Allahu Alem netir şu. Yani kişi e, ze, e, yani zekenin e, en e, alt kısmından yukarı doğru böyle hafif bastırarak. Hani süt sağar ya insan mesela. On, ona benzer. Üç kere böyle e, yapıp o aradaki şeyleri, kalan e, damlaları çıkarmak. O arada kalan damlaları çıkarmak. Böyle yapar diyor Hanbeli mezhebi. Ama Allah-u Alem birçok alem buna karşı çıkıyor. Diyorlar ki bir kere bu Nebi Sassalem'in sünnetinde yok bir. İkincisi, bu ileride hastalıklara sebep olabilir. Yani belli bir süre sonra kişinin mesela zekeri artık şey haline gelir. Yani hani onu yapa yapa artık normalleşir o, artık o da fayda vermez. Artık e, selesül bevül haline gelir. Yani selesül bevül artık devamlı böyle gelen, tutun, tutulmayan şeklinde. E, bu tip hastalıklara sebep olabilir. O yüzden alimler diyor ki kişinin yani erkeğin diyorlar zekeri, İneğin aynı e, şey gibidir. Süt, süt sağdığım memesi gibidir. Sıktıkça gelir. Hakikaten öyle yani. Ne kadar sıkarsan sık mutlaka çıkar. Yani o yüzden uğraşmayacaksın. Ama bunda bir istisna var. Şimdi birileri 40 adım yürüyor, 50 adım yürüyor, 100 adım yürüyor. Bu yanlış mı? Buna yanlış dersen bu batıl. Bunu böyle yanlış deyip kestirip atamazsın. Bunu yanlış deyip kestirip atamazsın bunu. Neden? Ancak dersin ki aslen yanlış. Bu doğru. Aslen yanlış. Çünkü neden? Normal insan, normal bir erkeğin... Ee, normal idrarını giderdikten sonra aslen damlama olmaz normal erkekte yani normal birisinde. Ama bazı insanlar vardır ki kendisinde hayır illaki yürümek zorunda veya illaki biraz uğraşmak zorunda, sıkmak zorunda, birkaç adım yürümek zorunda vesaire 50-100 adım yürümek zorunda bazı insanlar var hakikaten böyle. Ha bu insana sen diyemezsin ya sen idrarını kestiğin an hemen e, üzerine hiç çık, çık git diyemezsin bunu. Çünkü bazı insanlar var hakikaten uğraşması lazım. Çıkıyor çünkü o yüzden burada bu insan kendi durumuna bakar. Bu vesveseden dolayı mı yoksa hakikaten çıkıyor mu? Kişi kendi nefsini bilir. Eğer hakikaten çıkıyorsa bu sefer o adamın biraz uğraşması zaten vacip onun üzerine. Ama bu vesveseden dolayısa ki insanların çoğun da dolayı bu kesin damlamıştır diyor adam. Yani vesveseden dolayı hiç böyle bir alamet yok şey yok. İşte bu insana caiz değil böyle. 40 adım yürü bu, bu vesveseleri defedeceksin. La yansar la hatta yasma' savtan ev Ne diyor? Eee mi yerlenmedi mi de şüphe eden insana ne diyordu? Ta ki koku veya ses hissetmedikçe duymadıkça ayrılmasın. Şüpheler seni hapsedemez. Yani öyle insanlar duyuyoruz ki adam Öğlede girmiş vesveseden ikindi namazın, şey, öğle, öğle için girmiş, öğleden 15 dakika önce ikindi namazında çıkmış adam. Namaz kaçmış öğle namazı. Artık adam yani intihar edecek belki neredeyse. adam Çok zor yani bu, hani biz şimdi biraz, elhamdülillah bizde öyle bir şey yok Allah'a hamdolsun yani. Zaten ehli sünnetten şeytan hemen uzak olur. Yani böyle vesvese falan öyle. Bir adam vesveseyi, tuvalet olayını mesela 2-3 kere def etsin, şeytan bir daha yanına gelmez Yeter ki bunu bir kere başarsın, iki üç kere üst üste, şeytan bir daha yanına gelmez. Burası çok önemli. Tamam Şöyle bir şey yapabilir misin? Evet. Pamuk tıklayabilir Öyle bir şey. Şimdi şu var bak. Ee, pamuk tıkar, seddu zerai olayı var. Şimdi diyelim ki pamuk tıkama fetvasını verdik burada mesela. Yok. Şu var. Ee, mesela kendi hepsini bilir herkes. Sen kendi hepsine bakacaksın. Bu damlama olayı var mı yok mu? Var mı yok mu? Ne var? Sende sen var. O zaman sen bununla uğraşacaksın. Bende de var. Ben mesela tuvalete girdiğim zaman en az 10 dakika uğraşmam lazım. Yoksa mutlaka adamlar. Ben de öyleyim. Ha şimdi ki, kim gelip bana diyecek ki Yılmaz olmaz sen yürümeyeceksin. Hadi oradan derim ben. Ya, gel, geldiğini biliyorum yani. O yüzden böyle kestirip atamazsın. Yürümek bidat, uğraşmak bidat bu değil. Aslen bu böyle. Aslen uğraşmak bidat. Bunu yapmayacaksın ama bu normal insan için geçerli. Mesela abi sen diyorsun ki, bu senin için geçerli olmaz Bak benim için de öyle. Ben çünkü kendi nefsimi çok iyi biliyorum ki uğraşmadığın zaman biraz damlar. Damlıyor. Normal bir şey yani. Evet. O yüzden bu pamuk, pamuk olayı işte dedin ya abi. Bunu çok... sen yaparsın. Yani Buna kimse bir şey diyemezsin. Yani yani. Aynen öyle. Onun için... Bu kişiden kişiye değişiyor yani. Tamam. O yüzden senin için bir sorun yok. Benim için de bir sorun yok yani. Tamam. Evet. Senin için de damlıyor. <gülüyor> lan oğlum <Damlanıyorum ama abi. gülüyor> o yüzden, yüzden alim tam, değil, de, o ya. yüzden alimler diyor ki o yüzden alimler diyor ki bu bir vesveseye sebep olur ikincisi hastalığa sebep olur. Ki, kişinin kendisine zarar vermesi caiz değil. Yani ondan sonra ben çok rahatladım yani o şekilde yaptıktan sonra. Elhamdülillah. Hem vesvese hem şey. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Evet, bi yemenihi ve la yetamasah Bu çok tuvalette yapılan hatalardan bir tanesi. E, ister bu kadın için olsun ister erkek için olsun. Fark etmez. Kişi kendi zekerine e, kadın içinde kendi fercine sağ, sağ eliyle dokunamaz. Sağ eliyle dokunamaz. Çünkü Nebi Sassallam mesela e, Ebi Katade ha, e, Haris İbn-i hadisi var. Diyor ki لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ زَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ve يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ Sizden birisi idrarını yapacağı zaman zekerini sağ eliyle tutmaz ve temizlenirken de sağ eliyle temizlenmez. Buna dikkat edeceğiz. Peki, şimdi burada hadis dikkat edin. Ee, dikkat edin. Hadis neyle alakalı? Tuvalet ihtiyacı ile alakalı. Mesela kişi ee, bunun dışında bunun dışında mesela zekernine dokunma ihtiyacı hissettiği zaman. Yani hanımıyla ilişkiye girecektir başka bir sebep vesaire, değil mi? Bir ya her şey olabilir bu tuvalet ihtiyacı dışında tutabilirim bunu sağ eliyle sağ eliyle dokunabilirim bunda ihtilaf var. E kişi mesela hanımıyla ilişkiye değil mi bir sürü şey var bunda. Veya ya ne bileyim veya her şey olur ya aklına gelecek her şey olabilir. Değil mi? Ya aklına gelecek her şey olabilir. Kadın adaya yapar bir şey Her şey olabilir. Sonuçta sağ elini kullan bu yani sol eli de kullanmak kolay değildir. Yani mesela e, solak olmayanlar için. İşte o yüzden alimler bunu konuşmuş. Allahu alem bir zarar olmaz yani tuvalet dışında inşallah. Bak mesele çok ihtilaflı. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama Allahu u Alem. Ama bazı alemler diyor ki hayır bu iyi değil. Çünkü hadis var Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi. Kânet yeminü Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem li tuhûrihi ve teâmihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ, sağ temizliği, tuhu, temiz şeyleri ve yemeği içindi. Ve kânet yedül yusra, sol eli ise lil hala ve mâ sivâ min eze. İşte hela, hela için ve onun içindeki pis şeyler içindi vesaire. Bazıları bunu değil getiriyorlar. Ama allah halim Alem buna cevaplar veriliyor. O yüzden e, tabii münakasına girmiyoruz burada. Allah-u Alem bir sorun olmaz inşallah. Onu da bilelim yani. ثُمَّ يَسْتَجْمِرُوا بِطْرًا Yeni bir mevzu. E, tek taş, e, tekli sayıyla taş kullanır. Kişi isterse su dışında. Şimdi Allah'a amdolsun. Yani biz hani eski dönemde olmadığım için su sıkıntımız yok. Tamam bunda bir sorun yok elhamdülillah ama Ee, olur da mesela insanın başına gelebilir mesela yurt dışında oluyormuş mesela hani yurt dışında mesela pet e, hişeyle giriyor mesela Müslümanlar neden çünkü or oradaki insanların örfünde e, tuvalet kağıdı kullanırlar sadece öyleymiş yani hani e şimdi burada e, bir Müslüman e, ne yapacak anlatabiliyor muyum he. o yüzden bu onun için önemli çünkü Müslüman abdest alıyor mesela mahalle daima temiz olması lazım pis olduğumu namaz sakıt şimdi burada ne yapabilir Taş. Taş yerine veya mendil. Şimdi tutup taşla yanına taşı diyemezsin üç taş. Yani taştan yine güzel ama mendil de caiz olduktan sonra ne ala. Şimdi onu ispatlayacağız önce. Hadiste her ne kadar taş da gelse mendil de caiz. Üç parça serpak diyelim buna. Şimdi koparıyorsun bir parça, iki parça, üç parça. Bununla temizlenmek caiz. Şimdi o, buna gelelim. Şimdi önümüzde iki mesele var. Birincisi sayıyı tek tutacaksın, ikincisi üçten az olmayacak. Bakın burası çok önemli. Sayıyı tek tutacaksın. Üçten az olmayacak. Şimdi şöyle soru sorabilirsin. Ya bu ne biçim bir Türkçe? Üçten az olmadığı zaman zaten sayı tektir. Diyeceksiniz değil mi? Değil mi? Ama burada şöyle bir şey var. Diyelim ki üçte temizlenmedi. Baktın ki hala e, biraz fazlalık var pislikten. Temizlenmedi. O zaman dörde ekleyeceksin şart. 4'te temizlendi. Yine durmayacaksın. Beşe ekleyeceksin tek tutman için. Anladın mı? O yüzden tek ve en az 3 olsun diyoruz. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz açalım aslında. Şimdi dedi ki bizim iki meselemiz var. Birincisi sayıyı ney? Tek tutmak. Tekli sayı olacak. Yani tekli sayı ne Bir. Biri iptal ettik. Çünkü üçten az olmayacak. O zaman geriye bize sayı olarak ne kalıyor? Üç, beş, yedi sonsuza kadar git. Yani tekli sayı olarak. Tamam mı? Şimdi. Bu ikisi şart. Her ne kadar bu ikisinde ihtilaf varsa da bu ikisi şart. Şimdi. Öncelikle Nebis Aleyhisselam ne diyor? Şimdi. En azın üç olduğuna dair delilimiz ney bizim? En az üç tane kullanacağına dair. Nebis Aleyhisselam diyor ki hadiste La yestenci ahadukum biduni felaseti ahcar. Müslüm'deki hadiste. Sizden birisi üç taşından daha az şeyle isticmar etmesin. Buna isticmar olayı deniyor. İsticmar etmesin diyor Nebis Aleyhisselam. Demek ki en az neymiş? 3 taş. Ancak Allahu Alem bazı alemler diyor ki hayır temiz olduktan sonra temiz olduktan sonra bizi ilgilendirmez. İki de olsa olur. Biri kullandın 2'yi de kullandım. Baktım ki temiz. Temizlendi. O zaman yeter diyorlar. E biz diyoruz ki e, hadiste üç tane diyor. Onlar bir hadis daha delil getiriyorlar. Bir hadis deli getiriyorlar. Bugün işte Enes bin Malik, Allahu alem sahabe oydu. Diyor ki eee Nebi sallallahu aleyhi biz bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyorduk. Nebi sallallahu aleyhi ve haceti geldi. Bana bana e, taş bulmamı istedi. Üç taş. Diyor ki fevacettul hajayn. 2 taş buldum. Feltemez feltemestu salis felem ejidhu. 3.cüyü de aradım bulamadım. Sonra tezek buluyor. Tezek buluyor. Onu da onda alıyor 3. getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor tezeyi atıyor. İki taşı alıyor. Diyor ki inne hazaris. Bu tezek için diyor ki bu pistir. İki taşı alıyor. Bunu delil getiriyorlar. Diyorlar ki bak hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki taşı almış tezeyi atmış. O yüzden azı caiz. Ancak onlara cevap Kolay. Ee, bir, birkaç yönden cevabınız var. Birinci cevap şu. Şimdi hadiste diyor mu Nebis Aleyhisselam o iki taşla yetindi? Değil mi? Bak, i̇ki taşı alıyor, diğerini atıyor pistir diyor. Hani hadiste demedir sonra tamam onu aldı gitti, ihtiyacını o iki taşla gördü. Ya ihtimalendir ki üçüncü taşı aramış olabilirler. Şimdi hadiste ihtimal var o zaman değil mi? O zaman kaidedir. İzâ câel ihtimal batalel istillal. Eğer ihtimal varsa onunla sen hüküm çıkaramazsın. İstillalin batıl olur. Burada o apaçık hadis var onu bırak, ihtimalli bir hadisi al, olmaz. Ondan sonra Allahu Alem Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bir ziyade var bu hadisle alakalı. Şimdi hadis orada bitti ya iki taşı aldı tezeye attı. Hadis orada bitti. Ama o hadise ziyade olarak Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bir rivayet var. O rivayet de sahih. Alimlerimiz sahiliyo onu. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor üçüncü taş da bulunuyor getiriliyor. Bu hadisin ziyadesinde. O yüzden bunlardan sonra ne diyoruz? En az üç olacak. O yüzden sen Fransa'dasın, Avrupa'dasın, şuradasın tuvalette. Üç parça serpak yeter. Üç parça sel Yeter. En az üç olacak? Şişe taşımaya gerek yok. Hah. Nasıl? Şişe taşımaya gerek yok mu yani? Yok, şart değil. Şart değil. İşte şart değil. değil. Bak, Resulullah hadis var. "Eğer sizden biriniz tuvalete giderse, felyezheb ma'ahu bi-salasati ahcarin fe anhu." Sizden birisi tuvalete gittiği zaman üç taşla gitsin, o ona caizdir, yeterdir diye Allah'ın Resulü. İslam'da hem isticmar olayı var, hem istinça olayı var. İstinça su, isticmar taş. İster sadece taşla yetinirsin, ister sadece suyla yetinirsin, ister ikisini beraber kullanırsın. Her ne kadar bazı alemler ikisini beraber kullanmak bidattır da de denmişse bu bidat değil yani caizdir. Bir sorun yok. İlla nas gelmesi lazım bil çünkü burada illet olayı var. Caiz burası tamam mı? O yüzden diyoruz ki en az ney? Üç. Ama diyelim ki üçü temizledin hala pislik olduğunu görüyorsun. Yani dördüncüye ihtiyaç duydun. Sonra dördüncü taşı aldın veya selfa aldın. Yani bu temizleyici herhangi bir madde. aldım bunu temizlendi. Durmayacaksın. Temiz olsa dahi 5'i tamamlayacaksın. Çünkü sayıyı tek tutman lazım. Bunun illeti Allah katında. Çünkü delil, "Femen isticmarat hal yutir" diyor nebi sallallahu Kim isticmar ederse sayıyı tek tutsun. E sen şimdi 4'te temizlendi. Sayıyı kaç tuttun? Çift. Olmadı bu batıl. Tamam? Her ihtimalle efendim 5 taş toplu. 5 taş toplamak lazım yani ihtimale karşı dediğin gibi. Evet. Ben yok taşı denemedim ama sünneti yerine getirmek için, taşı denedi, denediğimi hiç hatırlamıyorum ama sünneti yerine getirmek için ki hala evimde bile yapıyorum yani. Bazen su kullanmadan sadece selfak kullanıyorum. Sadece. Ama büyük pislikte yapmıyorum onu. Onu söyleyeyim. İdrar olayını yapıyorum yani. Sünneti yerine getirmek için en azından idrar olanında yapıyorum. Büyük pislikte yapmıyorum yani. Ama yapılsa da iyidir yani. Sünneti. Alimler zaten ihtilaf etmiş. Su mu daha temiz şey mi? O yüzden ben mesela tavsiye ederim. Bazen e, küçük e, abdestinizi giderirken yani küçük abdestinizi gidereceğiniz zaman bu olayı yapın. Yani sel da olsa yapın. En azından. Haftada bir, bir de olsa ayda bir, bir de olsa sünneti yerine getirme adına yapın. İnşallah. Tamam Evet. Devam ediyoruz. Ee, ne dedik? şur meyesten veya sadece suyu kullanır. Bunun delili de ne? Ananisi bin Malik radıyallahu anh'tan bir hadis var. Kenna Resulullah sallallahu aleyhi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helaya girerdi. E fa ahmilu sonunda diyor ki suyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? İstinca ederdi. Yani sadece suyla da, da caiz. Demin okuduğum hadis üzere sadece taşla da, da caiz. İkisini kullanmak da caiz. Ha ikisine bir nas gelmiş mi Allah Resulü'nden? Kullandığına dair bir nas bulamıyoruz. O yüzden bazı alemler diyor ki bu aşırıya gitmektir, guluvdur. E, o yüzden bidattır ama Allah alem bidat değil. İlla nas gelmesine gerek yok. Çünkü turuk baplarında nas şart değil. Yani temizlenme baplarında. Bu biraz ayrı. Mesela var mı günümüzde aksiyonla temizlemek? E, diyemeyiz bidat. Anladın mı? Yani bu temizlik, bu biraz fıkıh usulüyle alakalı. İyi o zaman Allah Resulü kosya yoktu, kosya ile temizleyemez. Böyle bir şey olmaz yani. O yüzden caiz. Evet, fa in iktısara ala isticmar ecza'uhu iza lam yetaadda mawdi'a al'ada. Ancak bir şartı var. Diyelim ki pislik mahalle, şöyle olsa pislik mahalle, pislik mahalleni açtı. Pislik mahalleni açtı. Yani işte mesela yani işte makatın halka kısmını biraz açtı veya zekerin baş tarafını biraz açtı bu pislik. Ama tabii burada or oraya isticmar kullanamazsın. Oraya isticmar taşı kullanamazsın. Oraya sürtemezsin o taşı veya taşı veya mendili Anlatabiliyor mu Mekanı aşarsa. Veya mesela bacaklarına geldi biraz. Affedersin. Yani olur. O, orada orada su kullanmak zorundasın diyor alimler. Sebebi şu. Diyorlar ki İslam'da asıl olan aslında fıkıh usulüyle alakalı. işte usul okumadı mı? Meselelerin içinden çıkmak biraz zordur. Şimdi İslam'da asıl olan ne? Su. Değil mi? Asıl olan suyu kullanmak. Peki sonradan ne gelmiş? Taş olaya gelmiş. Ama taş olayı geldiğinde nereye has olarak gelmiş? Etki. Hayır. Taş olmadığı zaman <gülüyor> Taş olmadı. Şimdi taş ne istisna gelmiş? Kişinin e, ha, Yok. E, yani kişinin bölgesinde ne istisna gelmiş? O mahalli temizlenmeye. Değil mi? Çünkü mesela senin bedenine herhangi şimdi elbisene bir şey geldi ta taş süremezsin. Bacağına bir şey geldi taşla temizleyemezsin. Su lazım değil mi? Su lazım. Ama e, dinde ne istisna getirilmiş? Pisliğin çıktığı bölge O zaman istisnayı istisna üzerine bırakarsın. Çıkamazsın dışına. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela e, öğretmen diyor ki işte burayı boyayacaksın. Tamam mı? Sonra öğretmenden bir istisna geldi. Şuradan bahsediyor. O zaman sen şuraya aşamazsın. Ö Anlatabiliyor muyum? Din sana sudan bahsediyor ve bedeninin suyla temizlenmesinden bahsediyor. Şimdi bedenin bedenine gusül ettiremezsin taşla, toprakla, doğru mu? Yani böyle su gibi dökerek. İs İslam sana neyi has kıldırıyor? O pisliğin çıktığı bölge. O zaman orada bırakırsın. Onun önüne aşamazsın. Tamam mı? Burayı da böyle E, anlayalım inşallah. O zaman dedik ki en az 3 olacak. Tamam mı? İz, en az 3 olacak. E, demin söylediğimiz hadisler. Ancak alimler diyor ki mesela bir taş düşünün. Yani öyle bir yerdesin. Taş büyük. Büyük bir parça. 3 boyutu var taşın. Yani ve üçgen gibi mesela veya yani böyle üç yeri var. O üç yerini ayrı ayrı kullanabilirsin. Bulmakta sıkıntı çektiğin zaman. Ama ufak taşta bunu tutturamazsın. Zaten ufakta. Ama büyük bir olduğunu düşünün. 3 bölgesi var bunun. Anlatabiliyor muyum? 3 bölgesi var. O yüzden bunu ayrı ayrı kullanabilirsin. Çünkü asıl olan e, üç mesihtir diyorlar. Üç taş, üç tane ayrı ayrı madde de değildir diyorlar asıl olan. Asıl olan üç kere sürtme olayıdır yani. O yüzden bir taşın veya bir e, herhangi bir bezin üç boyutu varsa, üç boyutunu ayrı ayrı tek de olsa kullanabilirsin. Bu da caiz inşallah. Tamam mı? Buraları da anladık. Ve yecûzul isticmar. O zaman peki isticmar nelerle caiz şimdi? Ve yecûzul isticmar bi kulli tahirin iller ravsa vel izâme ve Şimdi hanbeliler diyor ki isticmar üç taşla. Hanbeliler diyor ki isticmar üç şeyle eee şey isticmar her temiz olan her şeyle caizdir. Temiz olan her şeyi isticmar olarak taş niyetinde kullanabilirsin ki bu doğru. Ancak istisna hariç birincisi e, tezek olmayacak. Er-ravs olmayacak tezek. İkincisi el-izam olmayacak kemik. Üçüncüsü kendisinde kendisine hürmet edilen bir şey olmayacak. Yani bu ne olabilir? Mesela Kur'an-ı Kerim. Bu ne olabilir? Mesela bir ilmi, bir kitap. İçinde hadis kitabı. Veya dini bir kitap. Yani kendisine hürmet duyulan bir şey. Veya herhangi bir mesela alimler şunu bile örnek vermiyor. Bir kedinin kuyruğu. Bunlar hürmet duyulan canlılar. Yani bunlar. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın yani bunları pişletemezsin. Hani kedinin kuyruğu geçti tut. Yani, yani bunu söylemişler alimler. Yani kendisine hürmet olan her şey. Bunu yapamazsın yani. Bunlar caiz değil. Nasıl? Evet. evet. Şimdi İbn Mes'ud'dan bir hadis var diyor ki, Bahri Eten Nebiyü, he? Kifi zarar verebilir, yiyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Eten Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem el gâit, Nebisa sallam büyük helasına geliyor. Fe diyor ki, fe emeranî en âtiyahu bi Ben ona üç taş getirmeyi emretti bana. Fevecettu haceren. Demin söyledim hadis. 2 taş buldum. Feltemasü sâlisah. 3.yi aradım. Felem ecidhu. Bulamadım. Feahaztu rawseten. Bir teze kaldım. Feeteytu biha. Onun evi sasaleme getirdim. Fe'akad el hacereyn. Bu iki taşı aldı. Ve'el karrav O tezeye attı. Ve kale. işte burası biz diyen Ve kale. Ha ritsun. Bir rivayette ritsun. Yani pis. Şimdi tezeyi burada istisna akıldı Değil mi? Tezeye attı dedi ki burada pis. Buradan ne anlıyoruz? Tezekle de caiz değil. Başka ne anlıyoruz hadisten? Pis olan hiçbir şeyle? Caiz değil. Çünkü neden? Atmasının sebebini söyledi Allah Resulü. İllet. Neymiş o illet? Pis olması. O zaman o pislik ne de varsa onunla caiz değil. Tamam? Şimdi peki hürmet bulunan şeyle de caizli. Bunun delili ne? Bunun delili şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki İbni Mesut hadisinde "La testencu bil rausi ve la Ne tezekle ne de kemikle isticmar etmeyin. Fe inne zaadu ihwanikum min Bakın hadisin sonu çok önemli. Ne kezekle, ne de kemikle şey yapmayın, isticmar etmeyin çünkü O bizim kardeşleriniz olan cinlerin azığıdır diyor. Bak sebebi neymiş? O kemikle yapmamızın sebebi neymiş? Kardeşlerimiz olan cinler var ya onların azığıymış. Bak hürmet olayını söylüyor Allah Resulü. Çünkü onlar sizin. Demek ki illet neymiş burada? Hürmet olayı. O zaman hürmet duyulan işte alimler buradan istimbat ediliyor. değil mi bu hadisten hürmet olan hiçbir şeyle... Hürmet olan diyemezsin. Nerede delil Kur'an Kur'an Kur'an yaprağıyla isticmal edemeyeceğine? Delil mi var Kur'an sünnetten? Böyle yaklaşılmaz zaten. Bir kere bu küfür zaten. Ama onun dışında delil olarak da istediğimiz zaman al sana illet olarak burada delil var zaten. Tamam Çünkü diyor kardeşleriniz cinlerindir diyor. Ancak alimler bir şart daha getiriyorlar burada. Diyorlar ki kullanacağın şey temiz de olsa... Bir şart daha var. O temiz, o kullanacağın temiz olan, o şeyin temizleyici bir özelliği olması lazım. Yani mesela ne gibi? Mesela cam olmaz diyorlar. Can kaygan bir madde. Bu temizlemez. Mesela böyle de bir şart koşuyor alimler. Tamam mı? O yüzden temizleyici bir madde olması lazım. Evet. Peki, en son şunu da söyleyelim. Dedik ki taş dışında başka bir şeyle de olur. Taş dışında. Başka bir şeyle de mesela mendille de olur. Şimdi bunun delili ne? Bunun delili demin söylediğimiz hadiste var. Şimdi Enes bin Malik ne getiriyor Nebis Aleyhisselatü Vesselam'a? İki tane taş bir tane tezek. Bak şimdi eğer taşın dışında başka bir şeyle caiz olmasaydı Allah Resulü onu atarken ne demesi lazımdı? Bu taş değil. Allah Resulü'nün atmasının sebebini söylüyor yani illet. Nedir o illet? Pis olması. Yani temiz olsa kalmaz alca aksalde pis veya temiz olması bir e, ölçüsü olur muydu taşla alınmadıktan sonra zaten olmazdı değil mi at bunu bu taş değil ama sebebini söyle atıyor onu diyor ki hayır bu pistir demek ki temiz olduğunu şey mefhumu'l muhalefetle bak demek ki temiz olduğunu mu olur o zaman temiz olan her şeyle kullanabilirsin el hukmu yeduru ma illatihi vücuden ve adamen eğer İslam'ın senden istediği opisliği kaldırman mı kaldırman mendille opislik kalktı mı kalktı o zaman hüküm kalktı ortada. Bu hadis de buna delalet. Önümüzdeki haftadan itibaren abdest konusuna giriyoruz inşallah. bab Vudu. Bu kadar inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ve sellem. Mubarak olan Nebine Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecme.